Ve Bülent Usta Merhaba, ormanın sınırlarına hoş geldiniz. Ben Bülent Usta Merhaba, hoş geldiniz. Ben Alper Asanoğlu ee, tek eşlilik konusuna önce aileden başlamıştık değil mi sevgili Alper? Sonra tek eşlilik ve sadakat konusuna girmiştik ve onu bu programda da devam edeceğiz. Evet biraz daha e, biz hep böyle yanılıyoruz bir programı iki programı yeter diye ama e, yetmiyor. Ben e, e, ben senin gevezeliğin yüzünü oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani ikimiz de e, söyleyecek çok şey oluyor çünkü bir de çok pratik hayatımız herhalde sanırım. Ee, çok fazla ilişkiler üzerinden gidince ilişkiler günümüzün en önemli şey, sorunlarından biri olduğu için hı hı. yani rahatsızlıklar, hastalıklar bile ilişkiler içinde yaşanıyor. O yüzden e, öyle ya da böyle ilişkiyle ilgili problemlerle çok fazla uğraşıyoruz. Hı hı. Bu sadakat ve tek eşlik meselesi de birçok açıdan hem insanların hı hı. birbirleriyle yaşadıkları güven ilişkisi açısından hem de e, toplum içinde aslında yani bu hayatın zorluğu içinde insanların sığınabildiği ve kendilerine ait ve de bildikleri çok ender yerlerden biri olduk, olduğu için hiç olmazsa orada kendimi rahat hissedeyim. Hayat zaten yeteri kadar güvenilmez diyorlar ve o yüzden aslında biraz ilişkiler de önemli oluyor. Ben e, e, böyle bir e, sana da biraz evvel söyledim anılarla Başlamak benim bir alışkanlığım oldu Geçen defasında Annemin yaptığı bir şeyi işte komik bir şekilde anlatmaya çalışmıştım Şimdi de Arkadaşlarımla olan bir şey Anlatacağım ama şimdi bu çok böyle Civcivli bir konu olduğu için Sadakatsizlik ve Tek eşlilik meselesi Durumu biraz değiştirerek Anlatacağım hani, hani vakaları Öyle anlatırlar ya ben buna hiç Aslında doğru bulmam yani 90 yaşımdan önce herhangi bir vaka, vakayı yazacağımı zannetmiyorum. 90 yaşımaya kadar yaşarsam ne olursa olsun çünkü ne kadar değiştirirsek değiştirelim. Oradan a bu bizim ne bileyim işte Alper diyecek olan birlere çıkacaktır sanırım. E, her neyse e, olay şu biz e, e, 7 tane e, benim lisemden 7 tane arkadaş erkek arkadaşla birkaç gün geçirdiğimiz bir yerdeyiz. E, oturuyoruz işte on bir yaşından beri tanıdığımız insanlar bunlar bizim birbirimizi hepimizin işte on beş on altı seneden beri ilişkisi var e, evlilik filan çocuk çocuk var işte kocam o sıralarda yani konuştuğumsa bundan on sene önce falan olan bir hikaye bu şimdi e, sonra e, böyle işte içkiler içilmiş bir şeyler yapılmış filan erkek erkeğe de konuşulduğu için hani bu aldatma meselesi de sadakatsizlik meselesi de nedense hep erkeğe atfedilen bir şeydir yani dünyada insanların yarısı kadın yarısı erkek se yani erkekler de herhalde aldatmak için başka kadınlarla birlikte olduklarına göre mutlaka eninde sonunda ...kocalarını aldatan kadınlar da var olmak... ...ya da eşlerini aldatan, partnerlerini aldatan kadınlar da olacaktır. Şimdi ama hiç kimse bunu düşünmüyor yani. ve çok enteresan bir şekilde. Kadınlar koca erkeklerini aldattığını düşünüyor. Erkekler de zaten aldatıyor olmakla ilgili olarak. Bunu neredeyse bir grup vesilesi haline getirdikleri için rahatlıkla konuşuyorlar. Her neyse bizim şeyde de böyle işte konuşuldu, edildi. Çok enteresan. Böyle yedi kişilik grup içinde dört kişi ciddi bir şekilde... Eşlerini partnerlerini aldatıyorlar Uzun zamandan beri Ama partnerlerini de seviyorlar Eşlerini de seviyorlar filan Mutlular hatta birisi mesela şey diyor Ya ben çok seviyorum işte Karımı çocuğumu ama Dışarıda da böyle şey yapamazsam Bir rahatlayamazsam o gerginimi alamazsam Evde çok sıkıntı oluyor yani aslında Derdim başka bir e, ilişki yaşamak değil işte bir tanesi diyor ki hiç aldatmayan 3 tanesi hiç aldatmıyor bu 7 kişinin e, bir tanesi diyor ki ya ben tabi ki ben de işte etrafa bakınıyorum ve güzel kadınlar var 17 seneden beri karımla birlikteyim başkasını beğenmeyecek halim yok beğeniyorum ama yani karımın sonra bir, biriyle birlikte olursam karımın gözünün içine bakamam gibi geliyor bana ve bunu da ...yapmak istemiyorum. Yani... E, ...her istediğim şey hayatta yapmak zorunda mıyım ki... ...diyor. Filan. Tabii... E, ...çok güzel yani bu şeyler ama orada... ...yedi tane erkeğiz sonuç olarak. Ve e, evlerimizden de uzaktayız. Üç dört gün er, e, evden uzak kaldığımız... ...bir yerdeyiz. Böyle işte İstanbul'dan... ...uzaklaşmışız. E, ya çocuklar... ...dedim size bir istatistik söyleyeceğim. Şimdi... E, Türkiye'yi de kapsayan hatta İstanbul'da e, oranların daha da yüksek olduğu bir istatistik var. Yüzde üzerinden anlatmadım da anlatmayacağım da şimdi yedi kişi üzerinden e, vurgulamaya çalışacağım. E, bu orana göre yedi erkeğin ortalama olarak beşe aldatıyor. Dört buçuğu falan aldatıyor. E, genel olarak. E, ve bizde de o oran bayağı tutuyor. Yani dört kişi yediye dört falan dört buçuk. Beşe yakın. E, şimdi kadınlarında da kadınlarda da bu yediye üç. ...ya da 3.2 falan gibi bir şey oluyor... ...şimdi yani dedim ki arkadaşlar... ...şimdi biz burada biz kendimizi konuşuyoruz ama... ...üç gündür bu İstanbul dışındayız... ...eğer biz de istatistiklerin dışına... ...çok fazla çıkmıyorsak... ...yani standart sapmalar falan... ...söz konusu değilse... ...şu anda burada bulunan yedi erkeğin... Ee, ...üçünün eşi... ...partneri İstanbul'da... ...takılıyor... Ama hangimizinki bu... ...bunu bilme şansına sahip değiliz. Ee, son içilen içkiler bayağı boşa gitti... Herkes biri bir, bir uyandı, ayıldı. Böyle herkes yerinde biraz dikleşti omuzlar falan. Bir derin nefesler alındı. Herkes e, ama inanıyorum hani böyle hani ölürken gözünün önünden e, bütün hayatını geçermiş gibi olur ya. Muhtemelen bir sürü sahneler geçti herkesin önünde O ben işte e, dışarıda e, böyle şeyler yapmazsam eve sinirli gidiyorum diyen arkadaş şey dedi. Yok abi ya dedi e, bilmiyorsam aldatılıyor sayılmam. Ee, deyip e, kadeğini kaldırdı. Biz ondan sonra futbolun konuşmaya da geçtik. Daha zararsız bir konu olduğu için. Yani böyle bir <gülüyor> <gülüyor> evet, tek bir konusuna böyle çok e, doğrudan göbeğinden aslında girmiş olduk. Fakat ben böyle e, meseleyi e, beşmeden evvel tek eşilik ve sadakat denince anladığımız şeyin mesela bir e, aslında bu konu üzerine böyle okurken çalışırken şunu fark ettim. Bir sonraki seni de konuştuğumuz gibi aşk konusuna e, girmiş evet. yani aşk konusuna ele alıyor olacağız ve Andre Gors... mesela e, Hı -hı. ünlü evet. sosyalist gazeteci Hı -hı. yazar Bezos evet. e, onun son mektup diye bir kitabı. Evet. Andre Evet. Ben onu böyle yıllar evvel e, bir gazete haberinde rastladım. Çok şaşırmıştım. 85 yaşında karısı ile beraber artık karısı tedavi olmayınca olam olamayacağını öğrenince. Beraber birlikte intihar ediyorlar <Gülüyor> ve e, onun o mektuptaki bir böyle izniniz e, izin verirseniz oradan bir kısım okumak istiyorum. Şöyle diyor o mektubunda karısına yazdığı mektupta yakında 82 yaşında olacaksın boyun altı santim kısaldı olsa olsa 45 kilosun ve hala güzel çekici arzu uyandırıcısın 58 yıldır birlikte yaşıyoruz. Ve ben seni her zamankinden çok seviyorum. Sadece benimkine değen bedeninin sıcaklığıyla dolan... ...kahredici bir boşluk taşıyorum göğsümün tam, ortası, tam ortasında yeniden. Şimdi burada Andre Gors'un karısı Dorine olan bu aşkı... Ee, ...mesela burada tek eşlik ve sadakatten farklı bir şey var. Buradaki, evet kesinlikle. Ve bunlar bir eş. Evet tek eşli 58 yıldır... ...beraberler ve karısını hiçbir zaman aldatmamış ve son ana kadar onu arzulamaya devam ediyor. İşte buradaki o yüzden aşka bu, bu konudan... Hı hı hı. Mesela, Geçmek lazım. Evet. Çünkü tek eşlilik, çok eşlilik gibi konular daha çok bizim çünkü aile kavramı, aileden buraya geldik. Evlilikle ilgili aslında meseleler. Hı hı. Evet. Ve e, aşk söz konusu olduğunda tek eşlilikten falan bahsetmiyoruz. Aşk başka bir şey evet. çünkü. Ve orada zaten ister istemez tek ya da oradaki orası tartışmalı bir konu ama birejik yani, bir e, olduğu ve ama ilginç temiz aşk konusunu ele aldığımızda bunu tartışıyor olacağız. Artık günümüzde de temel meselelerden birisi risk risksiz aşk. Hiç risk olmadan e, aşk ve orada işte ee, i̇şte risksiz olsun istiyorsak herhalde Bununla da aşk değil de ilişki oluyor Değil mi evet. Bir iş ortaklığı gibi mü Mümkün olduğu kadar <gülüyor> Riskin azaldığı bir iş ortaklığı Yani <gülüyor> e, Çünkü evliliklerin %50'si Bilen sözünü kestem ama yüz, el, Evliliklerin %50'si boşanmayla sonuçlanıyor <gülüyor> Bütün dünya istatistiği Hangi iş adamına ya da iş kadınına sorsak e, Acaba e, %50 batma olasılığı <gülüyor> Olan bir işe para yatırırdı Değil mi ama evet. herkes evleniyor <gülüyor> bir, bir mesela önceki programlarda yine böyle adını sık sık böyle andığı Murdoch'ın bir antropolog e, onun yaptığı 250 toplumda yaptığı araştırmaya göre sadece 55 e, toplumda tek eşlik ve sadakat şeyi var evlilikte koşulu diğer e, topluluklarda. Ee, öyle bir şart yok teklişilik evet. şartı e, söz konusu değil hı hı hı. ve şeye bakınca da bir yandan yine antropolojik açıdan baktığımızda bir aileyi evliliği oluşturan temel şeyler birincisi cinsellik hı hı. ama biliyoruz ki cinsellik artık üremeden çok uzun zamandır ayrı bir şey ayrı bir şey oldu oradan bir kere cinsellik alınmış oldu ikincisi e, ekonomik ve biliyoruz ki çok uzun zamandır herkes mesela kadınların da çalışma hayatına girmesiyle beraber ekonomik özgürlüğünü e, kazanmaya başladı. Artık o ekonomik birlik şeyi. Ya da bağımlılık, kadının ekonomik bağımlılığı diye bir şey. Evet, kalmadı. Kalmadı. Ee, diğer e, üreme noktasına gelince tüp bebekler vesaire başka başka şeyler ortaya Ben en son bir erkekten şey duyuyorum bir e, danışanımın e, akabası. Ee, ...taşıyıcı anne arıyor... ...tek başına... Evet, ee, ...baba olmak için... ...yani ileride böyle bir kuluçka makinesi gibi... ...gerçekten öyle makinelerde... E, ...muhtemelen bebekler dünyaya getirilebilir... Hı -hı, ...ve hı -hı. erkeklerin hamile kalması gibi şeyler... mesela evet, vardı... Evet, ...öyle çalışmalardan bahsediyor... ...sadakat deyince mesela aslında buradan... Evet. ...cinselliği çıkartmak... ...çok daha işi bambaşka boyutlara... E, taşıyor. Siyasi bir neredeyse politik bir duruş olarak sadakata örnek gösterebileceğim e, bir şey var. Kadın erkek ilişkisi içinde. Carl Asper's ben çok severim biliyorsun Carl Asper's'ı. Carl Asper's'ın karısına olan e, sadakatini bir e, politik bir duruş olarak an, a, anlatabiliriz mesela. Carl Asper's 2. Dünya Savaşı sırasında ...Heidelberg'de öğretim görevlisi olan... ...profesör olan hem psikiyatrist... ...hem e, felsefe profesörü... ...varoluş felsefesiyle ilgili... <gülüyor> e, ...bir insan... E, ve karısı da bir e, şey, Yahudi bir e, kadın ve hemşire olarak çalışıyor. Ve her ikisi de işsiz kalıyorlar. Karl karısını alıp böyle savaş sırasına götürmemelerinin çok, sebebi, yani çok önemli bir sebebi. Karl Yaspers önemli bir filozof ve onun dışında kendisi aslında nazizme e, bir şekilde bulaşmış olan Heidegger'in de arkadaşıydı. E, ...sonradan bütün savaş sırasında... ...ilişkileri koptu ama... ...yani e, büyük ihtimal... ...Haydi e, çaktırmadan gizlice ...Karlı Yaspers'ın ve karısının alınmasını engellemiş de olabilir... ...öyle ya da böyle... ...1945 yılına kadar... E, ...herhangi bir toplama kampına onlar gönderilmiyorlar... ...ve karısı... Defa ...ve çalıştırılmıyorlar... ...kitapların basılması engelleniyor... ...hiçbir makaleleri yayınlanmıyor... ...maaşları yok... yani. Fakir de düşüyorlar, aç da kalıyorlar ve e, Karl Raspers'a karısı defalarca teklif ediyor. biliyor, ki farkındasın diyor. Yani bütün bunlar senin başına benim yüzümden geliyor. Ayrılalım, boşanalım ve sen hayatına devam et. Yani seni, sen filozofsun ve söyleyecek çok önemli şeylerin var. Bunları yayınlayabilecek durumda olmalısın. Bu daha önemli. E, ama Karl Raspers, e, bunu reddediyor. E, karısından ayrılmayı reddediyor ve ölümü göze olarak alarak karısına sadık e, kalıyor ve bir doktor o şey hazırlıyor. E, eğer bir şekilde gelirlerse Gestapo gelip de onları alırlarsa alırsa almak için evlerine gelirse baskın yaparsa çok kolay hemen ikisinin birlikte intihar etmesini sağlayacak ilaçları hazır hale getiriyor Hı. Hı. ve e, öyle bekliyorlar. Yani burada e, başkasına başkasıyla birlikte olup olmamak e, tan bağımsız bir Hı -hı. sadakatta e, e, Tam da konuşabiliriz yani Karl evet. birileriyle birlikte olsa ya da karısı gidip başkalarıyla birlikte olsa ne olur Hı -hı. buradaki sadakat bambaşka çok daha önemli olan bir sadakat gibi geliyor Hı -hı. bana değil mi? Ve burada aklıma şey geldi Erik Fromm'un mesela aşık olmakla ilgili şeyleri var maddeleri var Hı -hı. diyor ki mesela günümüzdeki şeyi de karşılaştırabiliriz bir diyor alçak gönüllülük gerekir diyor ...aşık Hı -hı. olabilmek için. iki diyor... ...cesaret. Üç diyor... ...inanç. Dört... ...gerçek disiplin. Hı -hı. Şimdi bunlar yoksa diyor... ...bireysel aşk e, tatmin... ...kaynağı olamaz. Ve günümüzde... ...bunların e, azaldığına... ...ve bu yüzden Hı -hı. kültürlere göre aslında... ...azaldığına ve aşık... Ve bunu 1950'lerde <gülüyor> böyle söylüyor. <söylesin>. 2019'da çok Kar daha... Ya ya Yaspers'ın e, burada hem... ...cesaretini Hı -hı. değil mi? Hem Tabii. orçak gönüllüğünü... Evet inancını ve bir disiplin Hı -hı. orada bütün bunları tabii. göze alabilmesi. Evet. Andre Gors'da da mesela Hı -hı. onu o yaşadığı evet. şeydi. Oradaki sadakat o yüzden böyle aslında bizim konuşacağımız bugünkü evlilikle ilgili, tek eşlilikle ilgili sadakat ve sadakatsizlik meselesi. Aşk ...işin içine girince olay baya değişiyor... <gülüyor> farklılaşıyor Yani 53 yıl sonra artık o... Bir, e, ...bildiğimiz o... ...işte karnında kelebeklerin... ...kıpır kıpır etmesi aşkı da olmak zorunda değil. <gülüyor> e, yani 53 yıl... ...boyunca bir insan bir insana... ...böyle bir aşk beslemeyebilir. Artık o zaten... Bence 53 yılı sonra yaşanan o sevgi hala birlikte ölmeyi göze alacak kadar birbirini sevme meselesi. Karnımızda kelebeklerin uçuşmasına sebep olacak olan tensel tutkunun daha yoğun olduğu o daha ilkel tırnak içinde bunu küçümseyerek söylemiyorum. Daha ilkel hazlardan kaynaklanan e, içgüdüsel aşktan daha değerliymiş gibi geliyor bana zaten <gülüyor> e, baktığımızda. Şimdi ben bir sosyal psikoloji çalışmasından kısaca. Bahsetmek istiyorum Şeyle, Fransızlar yapıyorlar bu tür şeyleri çok fazla Baya çok sayıda insan bulmuşlar İlişkilerinin hepsinde sadık olan Hiç eşini aldatmamış hmm. Partnerini aldatmamış böyle. Gerçekten 3000'in işte üzerinde falan insan bulmuşlar Ve bundan sonra da hiç hayatlarında olan insanı aldatmayı düşünmediklerini e, ...söylüyor bunlar... ...hem partnerleri değişebilir... ...ayrılabilirler filan ama... ...yani e, birlikte oldukları insana ...aldatmamaktan e, bahsediyorlar... ...çünkü biliyorsun artık bile... E, ...aile sosyologlarının... E, ...bulduğu bir terim var seri monogami diye... Hı. ...onu belki biraz sonra konuşuruz... ...seri monogami önemli bir şey... ...her neyse sonra bu hiç aldatmamış... ...sadakatsizlik yapmamış... ...bir de aldatmak ve sadakatsizlik... ...kelimelerini de birbirinden ayırmak... ...ve anlamlarına bakmak lazım... Da ben yine konuya döneyim hep çünkü oradan oraya talih yollara sapıp duruyorum e, e, bu insanlara demişler ki yani anonim kalacak zaten bütün çalışma size çok basit bir soru soruyoruz fantezi yolculuğuna çıkın ve gerçekten bunu hayal etmeye çalışın e, karınızı, kocanızı eşinizi, partnerinizi seviyorsunuz, aldatmayı düşünmüyorsunuz çok iyi anladık ama tutun ki bunun mümkün olmayacağını Biliyoruz ama %100 garantili bir şekilde size garanti ediliyor ki e, sadakatsizliğiniz ortaya çıkmayacak. Ne yapar mıyız? E, hayatları önceki hiç aldatmamış ve aldatmayacağını söyleyen e, insanların %70'e yakını aldatırız diyor. Şimdi buradaki e, e, onların sadak, sadık kalma ve aldatmama ile ilgili olarak onların motivasyonu <gülüyor> ne evet. baktığın gibi gördüğümüz gibi aslında cezalandırılma korkusu değil mi evet. yani cezalandırılmaktan korktukları için sadık kalıyorlar ve bunu kutsal ve ulvi ve acayip yüce bir şeymiş gibi de satıyorlar bize. Evet ve buradaki e, Gorz'dan farklı Andre Gorz'la sadakatinden çok farklı, tabii, çok tabii, farklı tabii. bir şey var. Ben bir yani ben şundan eminim ya, Andre Gorz'la o e, karısının karısının ismi neydi? Dorin. Dorin. Onların arasındaki e, şundan hiç bahsetmiyorlar. Ben de o kitabı hatırlıyorum e, okudum çok hı hı. O, o, şimdi söylediğin satırlar beni de çok etkilemişti. Cinsel bir sadakatsizlik ve sadakattan bahsetmiyor onlar zaten. Hı hı. Onların yaşadığı başka bir şey. Hı hı. Onlar ...onlar başka bir şey yaşıyorlar yani... E, ...cinsel sadakatsizlik yaşanmış olabilir... ...aralarında, hı hı. bilmiyoruz... ...önemi de yok zaten... Evet. ...ve burada aslında böyle herkesin... E, ...aslında kimsenin... ...tek eşliyle gerçekte inanmadığını... ...fakat inanıyormuş gibi... ...yaşadığını, değil mi? Pek çok böyle... Evet. ...evlilikte, pek çok erkek biraz var bahsettiğim gibi... Hı hı hı. ...aslında gerçekte... ...inanmıyorlar fakat... O cezalandırma korkusu vesaire evet. başka şeyler ve inanıyormuş gibi yaşıyorlar. Buradaki evet. aslında e, iki yüzlülük bir türlü ikiyüzlülük. Bir anlamda ikiyüzlülük e, doğru söylüyor. E, asıl bu evliliklerdeki boşanmalarda vesairelerde ya da mutsuzluk ev, mutsuz evliliklerin böyle kaynağını oluşturuyor. Gerçekte e, karısını biricik görmüyor ya da kocasını biricik görmüyor. Fakat öyleymiş gibi. İşte hiç o gibi. Konforlu, <gülüyor> konforlu alanından. E, kaybedeceği o kadar çok şey var ki e, konforlu alanından çıkmak istemiyor yani işte erkekte kadında çeşitli birbirlerinden farklı olan ve bir sürü benzer sebebi de olan e, sebepten, e, sebebi olan şeylerden e, etkenlerden dolayı e, o evlilik yani belediyeye atılan imza ile sürdürülen birliktelik. Ee, devam ettiriliyor. Hı hı. Ee, belki gizli sadakatsizlikler yaşıyorlar ama o e, birlikteliği sürdürüyorlar. Erkekler biraz daha rahat bunu anlatabiliyor. Bu çok kültürel de bir şey bizim toplumumuzu evet. düşünürsek. Evet. Yani erkeğin elinin kiri, kadının alnının karasıdır. O yüzden erkekler bunu bir çapkınlık olarak görüp hatta rahat rahat anlatırlar evet. ama kadınlar en yakın arkadaşlarına bile anlatamayabilirler bunu ama aslında oran %70'e %55 yani bu çok ciddi bir oran. Yani evet. evli evet. çiftlerin 70'in çiftlerde erkeklerin %70'i kadınların %55'i en az bir kere sadakatsızlık yapıyor yani bu çok ciddi bir oran. Şimdi e, biz e, 20 geçe ilk e, müzik aramızı verelim istersen. Evet, okay. e, Nirvana'dan e, ilk e, şarkımız ee, şarkı tam sadakatsizlik ve aldatma ile bağlantılı bir şarkı. Kızım Eylül ve Oğlum Yağmur gönderdiler. Where did you sleep last night? <gülüyor> Açık, Açık Dergi, dergi. Açık Radyo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 Reklamlar. İstanbul Modern'in fotoğraf sergisi iki arşiv bir seçki Aragüler'in izinde İstanbul devam ediyor. Aragüler Müzesi işbirliğiyle gerçekleşen sergi Aragüler'in gözünden İstanbul'un 1950'li yıllardan itibaren yaşadığı değişimin izini sürüyor. Reklamlar bitti. Connections. Connection, no connection. Hocam, to, Tim Hallam. to get back to 70'lerde pop this Cumartesi günleri 18'de açık Radyo'da titreşimlerine açık radyo açık dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Tekrar merhaba. Ee, böyle Erik Fromm'dan böyle bahsetmiştik. Ee, alçak günlük, cesaret, inanç gerçek disiplinden bahsediyordu. Ee, sadakat ve aşkla ilgili. Ee, günümüzde tabii kültürel, biraz evvel böyle aileyi oluşturan unsurlar, temel unsurların nasıl değiştiğini aslında kültürel değişimle beraber... ...Erik Fromm da böyle kitaplarında yazılarını... ...bunun altını çiziyordu ve... ...günümüzde artık böyle kullan at türü ürünler... E, ...hızlı çözümler... ...anlık tatminler... ...hiçbir çabayı sürdürmeyi gerektirmeyen... ...sonuçlar böyle şaşmaz... ...böyle hep bir reçete peşinde koşmalar... ...değil mi? E, aşık evet, olmanın, evet. evli... ...mutlu bir evlilik yaşamının reçetesi... On, on, yol, falan. on yol falan... ...tüm bunların aslında... Yedisi, yediden aşağı indin mi bittin yani... Evet. Tüm bunlar aslında şeyi de e, körüklüyor. Yani burada belki de ayırıcı unsur, yani kültürel bu değişim evliliği aileyi böyle tehdit eden bir unsura dönüşmüş durumda. Ya ona göre evlilik bir e, şekil alıyor olacak kendi içerisinde e, ya da e, günümüzde olduğu gibi boşanma oranlarının bu kadar yoğun yaşanmasına... E, evlilikle aileyi ayıralım birbirinden değil mi Bülent? Yani aile evet. evli, evlilik e, aile olmanın yollarından bir tanesi evet. yalnızca yani evet. kurumsal bir yapı Hı -hı. sınırları çok belirli Hı -hı. ama aile daha geniş çok daha farklı Hı -hı. farklı türde aileler var. Aile Hı -hı. olmazsa olmaz bir şey. Hakikaten evet. yani çok klişeleşmiş e, şey var. Toplumun temeldir evet. en küçük birim mi ailedir ve hakikaten öyledir. Ama bu Evlilik anlamına yani ailenin doğrudan evlilik anlamına geliyor olması meselesini evet. çıkartmak ve normali hı hı. burada e, tekrar sorgulamak gerekiyor. Hı hı. Yani aile olmanın normal şekli hı hı. evlilik hı hı. olmak zorunda değil. değil evet. Normalin sınırlarını burada genişletebiliriz hı hı. gibi geliyor. Evet. Ve e, sadakat meselesine girince burada sanki şöyle bir şey var. Arzuyu, arzu meselesi. Yani arzu dediğimiz şey aslında bir tüketme isteği böyle değil mi? Böyle içilen, iyilen sindirilen ve dışkıyı... Sen yine lakana doğru. Adım adım <gülüyor> değil mi? <gülüyor> ee, ve burada e, mesela arzu meselesi buradaki e, sadakatla böyle çatışan bir kavram gibi durmuyor mu sence de? E, sadakatla tabii e, yani arzu e, ettiğimiz şeyi tüketirsek e, sadık kalmayı istemeyebiliriz. Biliyorsun doğu felsefe, yani doğu e, aşk şiirlerindeki ee, ...en önemli şeylerden bir tanesi, sözlerden bir tanesidir. Hı hı. Aşık maşuka kavuşamazsa devam eder aşk. Ee, hı hı. Yani e, Kerem e, Aslı'nın e, üstündeki giymiş olduğu düğmelerin tamam, ...elbisenin düğmelerinin tamamını açabilmiş olsaydı... Hı hı. E, o e, ...aşk o kadar da çok devam etmeyebilirdi. Yani o yüzden hmm, evet, yani sadakat arzusu... ancak arzunun tükenmemesi... ...ile mümkün olabilecek bir şeymiş gibi Hı. duruyor. Ya da o arzunun dönüşmesiyle ilgili belki de. Mesela arzu çünkü tüketmek isterken... E değil mi, ...evlilikte böyle sahip olmak... E, ...ve bunlar tüketmek ve sahip olmak arasında bir... E, ...çatışma var sanki. Ve sürekli arzuların böyle kışkırtıldığı bir... ...tüketim toplumu içerisinde... İster istemez bu da bir sorun Arzuladığımız şeye sahip olmayı istemek çok çelişik bir durum aslında hı hı. Yani arzuladığımız Şeye neden sahip olmak ol, Olmak istiyoruz ee, Sahip olduğumuz her şeyi arzulamayız ki hı hı. E, Ama arzuladığımız her şeye Sahip olmak istiyoruz başkası arzulamasın başka sonuna dokunmasın eğer bu bir e, Şeyse aşk ilişkisi içinde olan Karşı taraftaki bireyse hı hı. E, Burada e, Aslında sanırım e, Yani mesela evimin kapılarını e, onu, arzu, onu da bir nesne olarak arzuluyorsam <gülüyor> ve evimin kapılarını başkalarına açabiliyorsam e, burada e, aslında e, bu arzuladığım ve sahip olduğum evimi başkalarına kapılarını açabiliyor olmamla e, arzuladığım ve tırnak içinde sahip olduğum kadını kapılarını başkasına açamıyor olmam arasındaki sebebi acaba ne? Hı <gülüyor> hı. Yani bana sanki kendine insanın güvenmemesi gibi evet. Ve burada zaten temel şey... ...hep güven meselesi. Bizim böyle e, doktorada... E, ...çift tarifsi dersimiz vardı... ...Alper ve orada Hı -hı. böyle... ...derste konular konuşulurken... ...hep şöyle bir şey olurdu. Sanki bir yatırım... ...ekonomik bir yatırımdan bahsedercesine... evlilikle ilgili konuşurken... E, ...yani biz bir şey... ...ve hisselere mesela orada... Şu ayrımı mesela hocamız şöyle bir şeyden. Mesela bir hisseye yatırdığınızda paranızı oradan bir sadakat beklemezsiniz. Ama e, evlilikte eğer bir yatırım gibi çünkü düşünülen ve buna dair yazılan şeyler var. Sadakat bekliyoruz. Yani oradaki ekonomik şeyle hem benzeşen hem de benzeşmeyen e, bir hmm. şey var burada. Böyle bir... Evet ekonomik terimlerle konuşurken... İşte duygusal yatırım diyoruz mesela. Evet tabii yani Hı -hı. evet ekonomik terimlerle konuşuyoruz. Almak vermek diyoruz. Bir an, duygusal alışveriş diyoruz. E, yat, duygusal yatırım diyoruz ama ondan sonra aslında e, yani bu iş dünyasında duygular sekonder olarak devreye girebilir tabi korku endişe e, şey e, sevinç filan gibi şeyler devreye girer başarı ve hırs filan yani devreye girebilir ama onlar sekonder olarak ortaya çıkan şeyler halbuki ee, şey ilişkisinde aşk ilişkisinde or ortaya önce primer olarak duygular çıkıyor <gülüyor> düşünceler <gülüyor> arkadan geliyor <gülüyor> en önemli fark e, e, bu, bu evet. e, sanırım <gülüyor> e, ben e, böyle e, birkaç tane benim kendi aşkın halleri kitabından e, aklımda kalan birkaç tane komik e, <gülüyor> çalışma anekdodu var e, şimdi neden sadakat bana bunu neden yaptın diye bir bölüm var kitapta orada ee, böyle Bir sürü sebep bulunabiliyor toplumsal, e, psikolojik, ahlaki neden sadakatsizlik yaptığımızla ilgili olarak işte yani e, şeyler e, daha e, sosyokültürel düzeyi e, daha e, kısıtlı olan e, kişilerde e, eğitim e, öğrenimle ilgili e, e, daha az eğitim görmüş olan kişilerde bu daha çok ahlakla bakılan bir şey oluyor ahlaksız. Hı. Oluyor karşı taraf filan e, Eğitim düzeyi yükseldikçe e, Şey hele birazcık böyle Freud iki satır Freud falan okunmuşsa Mutlaka eğer aldatan tarafta Sadakatsız kalan tarafta şeyse Erkekse mutlaka Anneyle falan bir e, sorunu vardır İşte ödüpal bilmem vardır Falan bu da şeye gidiyor yani Ahlaksız olmaktan çıkıp hasta Oluyor ve hı. gidip tedavi olması lazım Yani gidip terapi gitmesi Ve bütün bu hastalığın arızasını şey yapması gerekiyor. Evet bunların tamamında aslında bir doğruluk payı da olabilir yani bu aldatmanın sadakatsizliğin ahlakla da bağlantısı olabilir. Bakış açımıza bağlı olarak kişi gerçekten narsistik kişilik yapısıyla bağımlı kişilik yapısıyla sadakat, sadakatsizlik konusunda bir sürü şeyler yaşayabilir filan ama bir çalışmada çok enteresan bir şey var. Bütün bu karman çorman karışık araştırmaların sonunda insanlara çok basit bir şekilde bir şey soruyorlar. Diyor ki, binlerce insana. Niçin aldattın karını ya da kocanı? Neden sadakatsizlik yaptın? En çok verilen iki yanıt ne biliyor musun? Nedir? Merak ve can sıkıntısı. <gülüyor> İnsanlar başkalarını merak ediyorlar ve canları sıkılmış oluyor çok ilişkide. Şimdi böyle baktığımızda yani bunun altında böyle çok derin şeyler de bulabiliriz elbette. Evet. Yani etik şeyler de bulabiliyoruz psikolojik olarak çok derinlikler psikolojisi içinde kaybolabiliyoruz labirentlerde ama aslında insanlar merak ve can sıkıntısından bahsediyorlar <gülüyor> bu da böyle bir gerçek evet. <gülüyor> <gülüyor> ve e, bu tek eşlik meselesinde bir şey de var e, evliliklerde özellikle sürekli bir şüphe kuşku böyle e, her an ihanete uğrayacakmış tetikte olma durumu bu da böyle e, günümüzde e, değil mi? Böyle sürekli, eğer şöyle bir, biraz daha bahsettiğin örnek üzerinden, Edim Phillips'in e, tek eşli Kitab, kitabında da bahsettiği bir şey var. Eğer ben sadık olursam, o da sadık olur. Ama eğer o sadık olmazsa, mesela kafasında diyor ki, tek eşli birisinin kafasında hep şöyle soru işaretleri olur. Eğer sadık olmazsam, mutlaka bunu fark eder. Ama eğer fark etmezse, <gülüyor> eğer kıskançlığa dayanamazsam, onun kölesi ve efendisi olurum. Ama eğer dayanabilirsem, eğer suçluluk duymamı engelleyebilirsem, istediğimi yapabilirim. Ama eğer suçluluk duymamı <gülüyor> engellersem, o zaman istediğim şey. Eğer ee, sırrımı saklayabilirsem, özgürüm. Hı. Ama eğer sır saklamak zorundaysam, o zaman. Eğer seçmek zorundaysam, bir şey kaybedeceğim demektir. Ama eğer seçmek zorunda değilsem, o zaman. Eğer ama eğer diye böyle devam ediyor. E, tüm bu şeyler böyle kafamızda e, dönüp duran tekeşliklerin kafasını dönüp do dolaşan sorular. Şimdi Edin Phillips tabi e, çok çok eğlenceli de bir adam böyle. Yani diğer kitaplarında da öyledir yani değil mi? Çok <gülüyor> e, kıvrak bir zekaya sahip, çok iyi bir e, psikanaliz bilgisi var, çok iyi bir felsefe bilgisi var filan. Ee, ...şimdi... E, ...ben kendi... E, ...hastalarımdan, danışanlarımdan falan da... ...şimdi e, bir şeyler... E, ...tabii ki yani... E, ...anonim olarak söyleyeceğimiz şeyler bunlar... E, ...ya şimdi... Ee, bu WhatsApp meselesi çıktığından beri yani hepimiz biliyoruz ki aslında insanlar WhatsApp'tan yakalanıyor Hı. öyle ya da böyle. Şimdi Almanya'dan bir istatistik verimizde istatistik çok fazla yok. Bir Alman e, aile hukukuyla uğraşan birinin bir çalışmasında okumuştum şey e, boşanma davalarının yüzde doksanında. E, dosyanın içinde Whatsapp'la ilgili bir şey var yani Whatsapp'ta yakalanma meselesi var. Şimdi e, yani o yüzden insanlar artık böyle Whatsapp'a çok ciddi bir şekilde dikkat ediyorlar ama e, şimdi bu telefon etme telefon etmeme meselesi. Şimdi bir yıllar önce birisi şöyle bir şey söylemişti. İşte adam e, sevgilisi var karısı var sevgilisi çok dikkat ediyor geceleri hiç telefon etmiyor falan <gülüyor> e, eve. Yani adam zor durumda kalmasın falan diye. E çünkü yani işte geceleri telefon edilirse whatsapp falan yazılmak zorunda kalırsa şu Allah'ın belası telefonu devamlı eşofmanın cebinde taşımak lazım. Sessize koymak lazım. Telefon ters çevirmek lazım. Tuvalete giderken bile yanına alman lazım. Yani bunları yaptığın zaman da tele, yani birdenbire dikkat çekersin. Yani IQ'sun ne kadar düşük olursa olsun karşındaki partner ortada bir şeyler döndüğünü anla. Şimdi kadın diyor bir kavga sırasında ee, her gece arayacağım seni telefonda ve sen e, mahvedeceğim seni şimdi e, nasıl olduğunu hatırlayamıyorum ama o zamanlar şöyle bir şey vardı bilinmeyen numara böyle gizlediğin zaman kendini bilinmeyen numara mı yazıyordu ne öyle bir şey ee, adam e, sevgilisinin adını bilinmeyen soyadını da numara olarak kaybediyor. Kaydediyor telefonunu. Hı hı. O yüzden de gece saat on buçukta işte masadının üzerinde duruyor telefon. Telefon çaldığında orada bilinmeyen numara yazıyor. Diyor ki yani bu gecenin bu vaktinde bildiğiniz, numarasını saklayarak arayan insana ben bakmam diyor. Bakmıyor telefonu. Böylece karısı da telefonu niye bakmıyorsun diye hiç. <gülüyor> Millet Apple'ı keşfediyor. Bizimkiler bunu buluyorlar. Bizim yani inanılmaz bir şey tabii. Bu, bunu anlatınca aklıma bir İtalyan filmi geldi. ...sanırım son onun Türkçe bir şey de yapıldı. He. Böyle bir akşam yemeğinde... Tabii çok acayip bir film oluyor. ...çiftler böyle evet, evet, uzun evet. süredir tanışık olan çiftler... Aynen. ...bir akşam yemeğinde buluşuyorlar... ...ve birisi diyor ki cep telefonlarını... ...bir oyun oynayalım diyor. Hı hı. Herkes cep telefonunu masanın üzerine açık olarak bıraksın diyor. Ve önce biraz mırın kırın ediyorlar ama... ...herkes böyle korkusu olmadığını iddia ederek... ...masasının üzerine bırakıyor... Ve telefonlar gelmeye, Whatsapp'tan mesajlar gelmeye başlıyor. Ve gecenin sonunda bütün çiftler ayrılmış, kavga etmiş bir felaketle <gülüyor> e, sonuçlanıyor. Hatta arkadaşlar arasında, yani yalnızca felak felaketler, <gülüyor> şeyler olmuyor. E, çiftler arasında olmuyor, dostlar, arkadaşlar da değil mi? Evet. Ve bu da gittikçe sanki say e, artan bir şey var. Öyle değil mi Alper? Yani bu e, mesele... ...hem bir yandan tekeşliğe inanmama... ...fakat inanıyormuş gibi yaşama... ...buradaki mış gibi yaşama şeyi gittikçe böyle artan ve zorlayan ya şimdi eşini şimdi sevgilin var oturup dururken yani şimdi ben tek eşliğe inanmıyorum dediğinde yani ortada baya bir problem çıkıyor o da diyor evet ben de inanmıyorum filan diyor hadi şimdi yani bu bilgilerle ve karşılıklı paylaştığın şeylerle ne yapacaksın yani hani Cevab'ın dediği gibi kısa öyküde hiçbir şey boşa kullanılmaz da Cevab yani duvara öykünün başına duvara bir tüfek asıyorsan öykünün sonunda o tüfek patlamalı şimdi hani tek eşliğe inanmıyoruz diye konuştuk e ne yapacağız şimdi bu bilgiyle <gülüyor> <gülüyor> yani e, zor bir e, şey e, hı hı. burada. Yani böyle bir şeyi e, şey yapabilmek, e, kaldırabilmek evet. gibi diye düşünüyorum. Bir de tek eşlilikten konuşurken bir de çok eşlilik meselesi. Aslında çok eşlilikle ilgili e, çeşitli şeyler var. Özellikle Avrupa'da, Türkiye'de de e, çok eşli yaşadığını söyleyen. Fakat benim tanık olduğum, tanıdığım kişiler üzerinden şey yaparsam... ...şöyle oluyor Alper, Türkiye yani. ...çok eşlik şeyi... ...sabit bir e, erkek ve kadın oluyor... ...benim evet, anladığım... Evet. ...ve birileri o kişilerin... ...hayatına giriyor... Bunu ee, ...open relationship diyorlardı... ...açık <gülüyor> ilişki... Ilişk. ...fakat orada bir şeylik yok mu... E, ...sabit olan birileri var... ...sonuçta orada bu, bir yer aşık bir şey yok mu... ...tabi tabi şeyde... Bir, bir birbirinin gözlerine sokmadan... Hayatlarında aslında bu Şopener'in kirpileri hikayesini ben çok severim. Birazcık bunu yapıyorlar insanlar. Yani sabit birisi var ama hayatlarında o birbirlerinden o ilişkinin bitmesini istemiyorlar. Hı hı. Ve belirli bir mesafe kazanıp başka şeylerde yaşaymak. ve Aralarındaki o mesafeye attırmak istiyorlar. O Şopener'in kirpileri hikayesi ee, aslında insanların başarabilse illa ki hayatlarına başka birlerini sokmaları gerekmez ee, o mesafeyi kazanmak için ama e, şimdi hani evlilikle aileyi birbirinden ayırdık ya evlilik denen kurum yani belediyeye atılan bir imza söz konusu olduğunda artık kurallar çok sabitleşiyor ya yani tatiller birlikte hı hı. çıkılır. Hafta sonları birlikte hı. geçirilir. Ee, kahve hafta sonu mutlaka birlikte kahvaltı hı hı. edilir. Mutlaka kayınvalideleri hı hı. ziyarete gidilir. Kadir gecelerinde birileri aranır falan evet. da filan da. Şimdi bütün bu ritüeller iki kişi arasında evlenmeden o belediye atılan imza olmadan hı hı. evvel ilişkiye dahil olmayan şeyler olduğu için hı hı. E, o ilişki ne kadar güzel giderse gitsin evlilik kurumunu birazcık hı hı. E, in, mesafenin yani ee, o ilişki içindeki iki insanın mesafesinin ne kadar olması gerektiğini <gülüyor> belirliyor. Bu ister heteroseksüel evliliklerde olsun, e, ister e, işte artık Amsterdam'a Amsterdam gidip ya da İsviçre'ye gidip eşcinsellerde evlenebiliyorlar. Ve onların evliliğinde olsun o imza atıldığı andan itibaren aslında bir şey oluyor. Şimdi Chopin'lerin kirpileri çok hoş bir e, fabül. İki e, kirpi çok soğuk bir havada karşılaşıyorlar donmak üzereler. Ee, ve e, birbirlerine karşılaşınca donmamak için birbirlerine ısılarından yararlanmak için birbirlerine sarılıyorlar. <gülüyor> ve üşümeleri azalıyor ne olursa olsun donmaktan e, kurtuluyorlar neredeyse. Ama donmaktan kurtulma, kurtulmuş olmaları ve artık daha az üşüyor olmaları başka bir şey ön plana çıkartıyor. Dikenleri birbirine batmaya başlıyor. <gülüyor> Böyle <gülüyor> dikenlerin acısı Onları rahatsız ediyor o yüzden birbirlerinden uzaklaşıyorlar evet. Dikenlerin acısı azalınca Birbirlerinden uzaklaşmış <gülüyor> oldukları için Yani acısı ortadan kaybolunca Yeniden üşümeye başlıyorlar Ama sonra öyle bir mesafe buluyorlar ki Birbirlerinin canları yanmayacak kadar <gülüyor> Uzak mesafeli birbirinden Ama donmayacak kadar da yakınlar <gülüyor> Ve şimdi bu ilişkinin her anında Değişebilir. Daha doğrusu değişik evreler olabilir. Bu mesafene ne kadar mesafeye ihtiyaç duyduğumuz bunu konuşup konuşarak anlaşarak ee, belirleyebilmek evet. mümkün. Ya da her başka her birbirinden farklı ilişkilerin hep birbirinden farklı mesafeler olabilir. Ama bunu işte e, evliliğin aileye karşı olması ve kötü olmasının sebebi. Evet. Belediyeye atılarak yapılan evet. evliliğinin kötü olmasının sebebi. en önemli sebebi bu bence. Bu mesafeyi e, ...belediye belirliyor. Hı hı. Sadece belediye... ...diyebilir miyiz mesela kültürel olarak da... Mesela bizim ...ben onun belediyemizde hepsini koydum. Evet, böyle sınırlardan bahsetmiştik. Mesela ben de böyle... E, ...ilişkiyi bir göle benzetiyorum. Ve o ilişkiyi... ...o gölü besleyen dereler var. O dereleri kestiğimiz zaman... ...göl neye dönüşüyor? Bataklığa dönüşüyor. Ve içinde çift... ...çırpındıkça, hı hı. kavga ettikçe o bataktan çıkmaya çalıştıkça daha çok o bataklığın içine gömülmeye başlıyor. Mesela e, erkek di, diyelim ki şey e, sörf yapmaya gitmek istiyor. Şimdi her karısı da eşi Hı -hı. de ben de seninle geleceğim deyip bavulu toplayıp peşinden giderse olmuyor. Eğer o da diyelim başka bir yere gitse, e, başka bir tura katılsa ve sonra beraber bir araya gelseler, o sörf macerasını anlatsa, diğeri dizi, ne diyelim, kadar güzel olur. Ama Türkiye'de böyle bir arada, bir olma. iç içe arzus, geçme. İç içe geçme. Bu Çünkü da... iç içe geçmezsek kaybolup gideriz diye korkuyorlar. Hı -hı. Bu iç içe geçme meselesini e, zaten bizim başka bir programda normalliğin sınırları, bireyin sınırları ile Hı -hı. ilgili olarak bir konuşmamız lazım. Yani bizim az zamanımız kaldı bir şarkı çalalım mı yoksa konuşmaya devam mı edelim ne dersin? Bir şarkı daha bence iyi olabilir. Peki o zaman Tom Waits'ten geliyor. Uh, I hope that uh, I don't fall in love with you. and break it before the evening's gone away Stout. Well, I turn around and look at you, you know where to be found, I search the place for your lost face, cause I'll have another round. Tekrar merhaba. Selam, selam. Ee, ben e, Bülent'ten, Bülent'in ağzından cicik böyle sözü kapıp bir şey e, anlatmak istiyorum. Bana komik gelen şeylerden bir tanesi. E, bu endüstri devrimine kadar yani yalnızca aristokrasinin ve köylülerin sınıf olarak köylülerin ve aristokrasinin var olduğu dönemden sonra... E, ...Burjuva devrimi, endüstri devrimi ne derseniz deyin, Burjuva ve işçi sınıfının oluşumuna kadar... Aile ve evlilik e, kurumu içinde aşkın e, bir aradalığı falan çok sorgulanan, daha doğrusu hiç sorgulanmayan bir şeydi. Çünkü e, hani, e, hani aşklı, aşk, aşık olan, hani bizde bir laf var, sevişerek mi evlendiğiniz? Yani bunlar aslında sevişerek mi evlendiğiniz lafı, öbürünüz seviyor muydunuz evlenmeden önce anlamına gelen bir şey sanırım. Yoksa hani... Ee, ...annelerimizin birbirine sevişerek mi evlendiniz mi diye sormalarını evet. ben pek e, gerçekten sevişmeyi kastettiklerini zannetmiyorum. Evet. Neyse e, endüstri devriminden önce aristokrasi sınıfında şimdi yani köylüler zaten hayatta kalmaya çalışıyor. Ne aşk evet. yani karın kocana aşık olmak diye bir şey yok. aristokrasi dedi evlilikler şey... Aile evlilikleri yani işte büyük aileler bir araya gelecekler ve çocuklar birbirini seviyor sevmiyor diye bir şey düşünülemez. O yüzden aşk evliliği diye bir şey söz konusu değil. O yüzden de insanın e, özellikle Fransız aristokrasisinde insanın karısına ya da kocasına aşık olması komik karşılanan bir şey. Çünkü <gülüyor> insan sevgilisine aşık olur. <gülüyor> Karısına ya da kocasına değil. <gülüyor> ee, Bu bana, bana hep komik gelmiştir. Bilmiyorum sen de güldün. Evet. E, böyle benim aklıma <gülüyor> şey geldi. Böyle bir değilim e, bir şair bir arkadaşım evleniyor. E karısının en büyük şeyi niye bana hiç aşk şiiri yazmıyorsun? <gülüyor> herkesi daha önce bir sürü aşk şiiri yazdın ama bana yazmadın. Çünkü biraz senin dediğin şey aklıma geldi. Yani <gülüyor> evlilik ve aşk arasındaki. <gülüyor> evet. Ee, ve peki şey ne dersin böyle programın sona doğru yaklaşırken? Evlilik gerçekten aşkı öldürüyor mu? Ya da bu böyle bir şey, hep öyle şeyler söylerler Evet, oluyor. evet. Yani evlilik aşkı öldürebilir. Biraz evvelki e, şeyi fark etmezsek, yani Chopin'ın kirpileri gibi yapmayı hı hı. beceremezsek, e, yalnız evlilik değil, ilişkinin her türlü rutin ve Aynı aynı kalması için uğraşmak yani böyle e, rijit bir şekilde aynı kalmasını sağlamak. Arada sırada o yakınlığı ve mesafeni, mesafeyi farklaştırmak, birbirine bazen daha yakın olmaya ihtiyacını dile getirebilmek ve olmak, bazen uzaklaşma isteğine saygı duymak zekinin bunları beceremediğimiz zaman ister evli olalım ister Hı -hı. birlikte yaşıyor olalım ya da ayrı evlerde ot oturup sevgili olalım yani. sanırım o ilişki biter. Ve burada sanırım bu mesafeyi ayarlamamakla, ayarlayamamakla ilgili temel şey de bağlanma sorunu. Tabii bana bağlanma... bir tanes evet. evet bu güvensiz bağlanma dediğimiz şey değil mi özellikle bizim yaşadığımız toplumda çok yaygın evet ee, anne çocuk üzerine çünkü daha önceki programlarda konuşmuştuk ve bunun sonucu olarak da ya yapışan kaygılı bağlanan ya da kaçıngan bir bağlanma ve bu da tekeşili zorlayan ee, başka psikopatolojik şeyler de tabii tekeşili zorluyor çünkü yutulma endişesi özellikle evet. bağlanma sorunuyla yaklaştıkça yutuluyor uzaklaştıkça değil mi bu sefer bir terk, evet terk depresyon ayrılık anksiyetesi yaşamaya hı hı başlıyor. Hı hı. İlk bu... Okula gittiğinde derste durup annesinin yanına gitmek evet. isteyen çocuk gibi değil mi? Evet. Yani evet. aynı şey hiçbir şey fark hı hı. etmiyor. Separasyon anksiyetesi, ayrılık anksiyetesi. Yani ayrılınca e, sevgiliden ya da eşten sanki bir kolumuzu hı hı. kaybedecekmişiz, bacağımızı kaybedecekmişiz ya da ölüp gidecekmişiz hissiyatına sahip olmak. Evet ama burada mesela boşanma ...çok daha ağır olabiliyor. Tabii. Mesela onu ben e, oldukça merak ediyorum aslında. Belki başka bir programı boşanmaya ayırabiliriz. Evet. E, çünkü boşanmak, boşanma olayı normal bir sevgili ayrılığından... Farklı. ...çok daha e, ağır... Ağır ve acılı olabiliyor. ...acılı olabiliyor. Evet. olabiliyor. Hı hı hı. E, böyle programın sonuna doğru gelmişken aslında şunu altına çizelim. E, biz te tek eşilik ya da çok eşilik taraftarı... ...değiliz. ...değiliz. E, bunlar birer aslında bir tercih. Evet, evet. Ee, Tabi ne kadarı tercih, biraz bu programda onun altını çizmeye çalıştık. Evet, ne evet. kadar kültürel olarak bu bizim üzerimizde bir baskı olarak tek eşlilik oluyoruz. Ne, ne kadar, kadar. E, işte kendimiz, tercih, kendimiz tercih ediyoruz. Ayrı şeyler başka ama sonuç olarak tek eşlilik e, ilişki türlerinin içlerinden e, bir tanesidir hı hı. ve bir seçimdir. Öyle, öyle ya da böyle hı hı. ve. ...diğer ilişki türlerine göre ne daha kıymetli Hı -hı. ne de daha kıymetsizdir. Evet. Bunu görebilmek ve bunu Hı -hı. bilmek aslında e, çok önemli sanırım değil mi? Hı -hı. Evet. Ve burada mesela çok eşli savunucularının işte e, sahiplenmeye karşıyız, biz mülkiyete karşıyız vesaire diyerek... ...orada da biraz bir kendileriyle çelişen şeyler olabiliyor. Yani tek eşliği savunmak da çok eşliği savunmak da kendi içerisinde ilişkiler evet. ateizmin bir dine dönüşmesi gibi hı hı. <gülüyor> evet programın sonuna gelmişiz ee, iki hafta sonra yeniden görüşmek üzere evet ee, aşk aslında yine e, evlilik ilişkiler aşk onları konuşacağız evet e, ama birazcık daha şeyin ortasına e, meselenin ortasına aşkı koyarak sanırım evet. belki o yüzden de bağlanmayı koyarak <gülüyor> çok teşekkür ederiz İyi akşamlar, İyi akşamlar.